erkek ile kadın giysisi niye farklıdır? İnsan neden giysiye muhtaçtır. Ahirette ne giyeceğiz. Bunları ahir zamanda erkek ile kadının kişiliklerini yansıtan kıyavetlerinin değiştirilmesi, yani aşırı şeylerin ortaya çıkması üzerine cevaplamanız için sordum. Önce giysi nedir? Kainatta madde ile mana olduğu gibi, içle dış olduğu gibi zarf ve mazruf şeklinde, yani kabukla öz gibi bir sistem zaten evrenseldir. Yani her şeyin bir giysisi var, her ağacın bir giysisi var, her bitkinin bir giysisi var, her hayvanın bir giysisi var. Fakat bunlar içinde insan niçin böyle yapay bir giysi giyiyor? Bu çok önemli. İşin esas püf noktası burası. Yani her şeyin giysisi ilahi lütuftan, insanınki ise yapay bir giysi. Yani yünden yapılır, pamuktan yapılır. Yine Allah'ın nimetidir onlar. Buna rağmen niye biz özellikle ekstradan kesiyoruz, biçiyoruz, dikiyoruz? Burada önemli bir sır var. İnsan, tabiattaki varlıkların hepsinden üstündür. Hepsinden kopmuştur. Hepsinin başına subay gibi dikilmiştir. Yönetir onları. Bir subaylık üniforması olsun diye. Allah öyle özellikle bir elbise giydirmiş insanlara. Bir üniformadır, hilafet üniformasıdır, yeryüzünün sultanlığının hırkasıdır. Demek giysiye önem vermeyen insanlar kimlerdir? Vahşiler. Daha subay olmamış insanlar. Daha tabiata hakim olmamış insanlar. Giyisiye önem vermezler. Bir şey giymezler. Belki bir kısmı hafif deri parçasıyla avretlerini örterler o kadar. Bir kısmında o da yok. İnsan haşmetli giyinmeli. Hilafetine layık bir şekilde giyinmeli. Bir ayetin önemli bir nüktesi de var. Artık cehennemde onların elbiseleri katrandandır. Yani petroldendir. Maalesef bu ahir zaman dönemine girmişiz ki çok verilerden de anlaşılıyor. Kıyamette, ahirette olabilecek hadiselerin bir kısmı daha kıyamet kopmadan önce oluyor. Bir tanesi de budur. İşte kimyevi giysiler giyiyoruz. Elbiselerimizin bir kısmı katrandan olmuş. Plastik, petrolden olma. Plastikten elbiseler, naylon elbiseler yapmışlar. Yani yün ve pamuk olmayan her şey bu ahir zamanda bir azaptır. Gerçekten petrolden yapılmış giysileri giydiğin zaman elektriklenme artıyor, terleme artıyor, sıkıntı artıyor. Sağlıklı bir ortam oluşmuyor. Bu da Allah'ın bir işaretidir ki, size ne emrettiysem onu giyinin. Bunun dışında gitmeyin. Ve Kur'an'ında izah etmiş, cehennemdekiler gibi olmayın. Elbiseleriniz petrolden olmasın. Burada kadın ve erkek elbisesi niye farklı sorunu çıkıyor? Amerika'da şöyle bir istatistik yapılmış. Erkek giysesini giyen kadınlar zamanla kadınlık psikolojisini yitirirler ve eşleri tarafından sevilmez hale gelirler. Erkek giysesini giyen kadınlar zamanla kadınlık psikolojisini yitirirler ve eşleri tarafından sevilmez hale gelirler. Ne kadar sevilmiş eş olurlarsa olsunlar. Bu çok önemli bir istatistik bilgisidir. Ben zannedersem bunu Milliyet Gazetesi'nde okumuştum. Kadın ayrı bir yaratıktır. O da Ademdir, o da insandır, o da dindardır. Onun da hukuku var. Bizden eksik bir tarafı yok. Fakat vazifesi ayrıdır. Erkek ayrı bir yaratıktır. Ayrı bir görevi var. Bu ahir zamanda olacak tersliklerden birisi de kadının erkeğe benzemesidir. Başka bir tabirle bu fıtratın bozulmasıdır. Ahir zaman ve kıyamet ne yapıyor? Fıtratı bozuyor. Bu bozulmalar gittikçe aileye kadar sirayet ediyor. Yani bugün ilmen sabittir ki, temiz su içmeyen insan asabi olur. Temiz gıda almayan bir insan yarın hastalıklarla yüz yüze kalır ki, kanserin artması ve insanın sağlıklı hayatının kırılması bunun tipik bir örneğidir. Peki ne yapacağız? Fıtratı takviye etmemiz lazım. Yani havayı kirletmemeye çalışacağız, suyu kirletmemeye çalışacağız. Erkeği daha güçlü erkek yapacağız, kadını daha güçlü kadın yapacağız. Yani kadına mesela birinci görev olarak ne düşer? Erkeğini mutlu eden bir yardımcı olmasıdır. Bir anne olmasıdır. Evin iç, dahili işlerine bakabilmesidir. Faydalı bir yuva kurabilmesidir. Yuva kuruluyor. Yuvayı kuran dişi kuştur derler ya, evi esasla kuran kadındır. Geçim erkeğe ait, evin idaresi kadına ait. Bu iş bölümü olduğu zaman işte kaliteli bir nesilde yetiştireceğiz. Ahir zaman sürecini genişleteceğiz. Yoksa nesil de gittikçe kalitesizleşir. O zaman sağlıklı bir nesil de yetiştiremeyiz. Ve o anda kıyamet de kopmuş olur. Kıyamet nedir? İnsanların yitirilmesidir. Nesiller yitirildi mi al sana kıyamet. İsterse dünya yaşamış olsun. Kıyamet odur.